isim neydi kardeşim <gülüyor> Ali yıllardır bu işi yapıyorum ilk defa uyan bir adam gördüm sensin ha dersi ayıktırmadım ha bak çok ciddi söylüyorum 3 yıldır hayalem var ilk defa uyan bir adam gördüm <gülüyor> <gülüyor> yaratırsın <gülüyor> <gülüyor> ilk defa dinden çıkan adam da gördüm <gülüyor> <gülüyor> Ali repeat after me I <gülüyor> Vay be. Vay be. Yaratma da var ha. Maşallah ya. Maşallah. Bizim dört katlıyı da bir yaratsan Ali. <gülüyor> vay Ali vay. Vay Ali kardeşim. Var ya. Şöyle içimden geçti derste. Bir uğraşayım diye de dedim. Ellemeyim ya. Uyusun dedim ya. Uyusun dedim. Belki şeytan da şey diyordur. O kadar güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım diyordur. Ali. Kardeşim. Peygamber meclisi. Dikkat etmek lazım. Çok garip bir olay yaşıyorum, paylaşmak istedim sizinle. Yani tamam Allah kitap anlatıyorsunuz da yani bu ispatmış Kuran'ın ispatı, Peygamberliğin ispatı, Allah'ın var ve bir olduğunun ispatı. Yani her şeye ispat'a ne gerekliyen safdirik bir grup türedi abi. Çözemiyorum yani. E tamam yani iman ettik Müslümanız yani her şeyi ispat ispat. E, tam namaz yok arada içki kız o. Oh! Tamam ama yani Müslümanız abi yani ne gerek var her şeyi ispat ispat ispat. Elsine bakma belli ediyor. <gülüyor> Böyle bir safterik bir grup türedi abi. Namaz yok, işte oruç desen, iddiayı basarız, kahveden çıkmayız. Yani ama Müslümanız abi yani hani boş konservede Tamek yazıyor ya hala. Aynı şekilde bakın ben size İstanbul'da bana anlatılan bir vakayı bahsedeyim abi. İki tane Müslüman arkadaş birini karşısına alıyorlar. İnançsız birisine başlıyorlar anlatma yönlüyorsun. <gülüyor> Allah var, peygamber var, Allah böyle, peygamber böyle, Kur'an böyle, melek böyle anlatıyor abi. Bunu bana dinleyen anlattı. Nasıl yardırmış, yardırmış, yardırmış, dinsiz birini anlatıyor. Hikaye anlatıyorsunuz siz demiş. Sizin dininiz hak olsa siz yaşardınız demiş. Bizimkiler anlatıyor da namaz yok. İddia, kahvenin önüne geç karı kıza bak. Karı kızınca niye gülüyorsun abi? Hayırdır. Abi de mi yeni uyandı? <gülüyor> ne gördün rüyada kim bilir? Tamam anlatma, tamam. Tamam, tamam. Ya şimdi mesele çok ilginç abi anladın mı? Gerçekten inansaydık, gerçekten inanan bir insanın namaz kılmama ihtimali var mı? İçinde, samimi niyetinde. Sıfır değil mi abi? Bak, bir kafire Allah rezil ettiriyor. Hikaye anlatıyorsunuz siz. Sizin dininiz hak olsaydı yaşardınız diyor Burak abi. Bir kafirin eliyle. Abi isminiz neydi bıyıklı abim? Taner abi. Şimdi Taner abi, senle böyle bir mecliste olduğumuzu hayal et. Ben de böyle artist gıcık bir çocuğun gibi düşün. Şuradan sana desem ki neler Taner abi, Tanner Taner koş, su kap getir oradan desem, ne varsın abi? Kalkar bir ayağı yana ayırır. Sen kimden nasıl su istiyorsun dersin de mi Taner abi? Ama şuradan silah çıkarsam burada sudan sebebe. Diş diş diş diş 10 tane adamı diş. Diş <gülüyor> pardon abi 10 <gülüyor> tane adamı tarasam burada, sudan sebebe. Sonra da dönsem sana desem ki... Taner aslanım bir su kap getir. <gülüyor> Baraj diktirmeyen Mehmet adam değildir. <gülüyor> Doğru mu Taner abi? Peki Taner abi şunu desem... Taner ya bana su getirirsin ya seni 46'ya sonra öldürürüm. Yemedi. Değil mi? Aynı ölümün bizdeki itikadı böyle Taner abi. Bak problem... Problem nerede çıkıyor? Oraya değinmeye çalışıyorum. Adam ölüm diyorsun. Taner ölür. Ömer ben, ben ne öleceğim lan bu namusumuz. Anladım üstüne hiç alınamıyor adam. O an etrafındakilerin Azrail canını alsa adam belki başını secdeden kaldırmayacak. Ama süre tehir olunduğundan dolayı 30 35 40 yıl sonra o insandaki tesirini kırıyor. Bir gün neden kırıyor biliyor musun? Taner abi Gerçekten inandığı Allah'ı tanımadığından dolayı ahiret gününü delilleriyle bilmediğinden dolayı bir kafir çevirse dese ki ya sen Müslümansın Furkan anlat bakalım şu inandığın Allah'ı sonsuz kelimesini kullanmadan. Bir arkadaşınla hasbihal ettiğin gibi anlatabilecek misin acaba? Seyda abi çok vahim bir durum bak yalnız ben günlük yaptığım konuşmaları naklediyorum size. Yani neden alamıyorum o dönütleri? Burası çok acı. Bir insanın içi okunabilir mi Turgay abi? Kısmen okunuz. Nasıl? Sen benim evime geldin bilgisayarı açtın Bugatti araba resmi bilgisayarda. Telefonu açtın Lamborghini. Odaya girdin BMW. Sen Mehmet arabayı seviyor der misin demez misin? Der değil mi? Demek ki Dışarıdaki davranışlar insanın içini okutturuyor mu? Okutturuyor. Oturuyorsun biriyle masaya, yemek yiyorsun, çay içiyorsun, yatıyorsun çek, kalkıyorsun beton. Oturuyorsun çelik, kalkıyorsun araba. Bir gün değil, iki gün değil. Soruyorum, insanın esas sevdiği ve iman ettiği şey diline yansır mı, yansımaz mı? Ve soruyorum, dilden Allah çıkmıyorsa iman edilen beton ve demirler nedir acaba? Durum çok vahim ve meselenin özü nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi bilmemekten geliyor abi. Bak çok vahim bir durum ve bütün yaralar devamında açılıyor. Mesela Ömer gelecekten korkuyor musun? Delikanlı gibi korkuyor musun? İstikbal endişen, çocuktan şu olur, iflas ederim, batarım. Bir mümin gelecekten korkuyorsa Allah'a itikadinde problem vardır abicim. <gülüyor> Kadere iman eden, kederden emin olur zira. Demek ki bizim bütün yaralarımızın ana problemi şu. Nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi bilmiyoruz. Diyorum ki mesele açılsın, konu açılsın diye. Yahu tevhidten bir konu açalım. Ne demek daha la ilahe illallah? Nereden bileyim? Müftü bilir diyor. Soruyorum. Bir milyon defa zikretse o la ilahe illallah işe yarar mı Sinan abi? Yaramaz abi. biz nasıl bir Allah'a inandığımızı bilmezsek tanar abi. otururuz bir meclise, asr-ı saadeti sahabeyi anlatırlar, onlar anlatır biz ağlarız, onlar anlatır bir ağlarız, hiç de bir işe yaramaz amel ve aksiyona dökülmedikten sonra. Bakın benim bunlar günlük hayatta yaşadığım olaylar. Biz burayı ilk açmayı Allah nasip ettiğinde Turgay abi 4 ay buradaki inşaat tamamen durdu. Çünkü elimizdekini boşalttık daha sonra durdu. Biliyorsunuz bizlerin en sevdiği huylardan biri telefon açıp kardeşim şöyle bir olaya sana yardım edeceğim deyip söz verip sözü tutmamaktır. Biz çok severiz bu huyu. Bir arkadaş bir abi de beni aradı o inşaat günlerinde tabi burası abi halı bile yok berbat durumda. Böyle işte telefonda yardım edeceğiz şöyle böyle falan. Ben de günü geldi aradım. Sonuçta biz burayı alırız az şey yapıyoruz. O da alırız az şey yapacağım dedi. Aradım. Abi selamünaleyküm ve Tabii ilk dördüne bakmıyor bu 5. arayış. Işte. Abi işte hoştur 5'tir. Şöyle bir olay vardı. Kardeşim dedi neredesiniz? 4 abi dedim. Ne yapıyorsunuz dedi? E, duvar kırıyoruz, moloz kırıyoruz. Molozu tencereyle taşıdık yani. O kadar paramız azdı ki küreye para vermeyelim dedik o an. Kardeşim dedi sizi tebrik ediyorum. Niye abi hayırdır? Üstadım talebesi Zübeyir Gündüzalp her gece medresenin tuvaletini yıkarmış. Abi sen neredesin? Ben de yaylada, semaverde çay içiyorum şimdi müsait değilim. Çizgi film olmadı mı Turgay abi? Bak sana bir vaka anlatayım. Cennete gidenler cehenneme gidenleri yolda görür. Ve cehenneme gidenlere der ki, yahu bu bildiklerimizi bize siz öğrettiniz. Siz niye cehenneme gidiyorsunuz da biz cennete gidiyoruz? Biz size öğrettiklerimizle amel etmedik, ondan cehenneme gidiyoruz derler. Tamer abi Allah'ı tanımadıktan sonra nasıl temeli atılmamış bir binanın karton piyerini yapmak saçmadı. Allah'ı tanımadıktan sonra onu seviyorum demek de yalandır. Tanımadan nasıl seveceksin? Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen, faal yani devamlı iş yapan ve kudretli bir zatın şu harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi Bu hadiseler de başıboş olamazlar Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuyorlar Bir müdebbir hakim tarafından Bütün bunlar istihdam olunuyorlar Abiler Bir bina düşünün binayı yapan benim Turgay abi ama beni hiç görmedin Binaya bir giriyorsun Turgay abi duvarındaki renkler enfes. Bu binayı yapan adam çok iyi boyadan anlıyor der misin demez misin? Dersin değil mi? İçine bir girdin elektrik tesisatı, ışıkları her biri muazzam döşenmiş. Binayı yapan adam elektriği çok iyi biliyor der misin? Dersin. Mutfağa girdin orayı da dizmişim Ali abi yemekleri, içecekleri şunlar bunlar. İçeri girdiğinde yahu bu binayı yapan adam kimse rızık meselesinden çok iyi anlıyor der misin demez misin? Binanın katına, görünüşüne bakar bakmaz o adamın özelliklerini anlarsın değil mi? Peki o adamı tanımak için görmeye gerek var mı? Allah'ı tanımak için de görmeye gerek yok. Bizler onun kainattaki icraatlerine bakmakla mükellefiz. Bak abi bir deniz yılanı. Atlas okyanusunda doğuyor. Daha sonra abi oradan Avrupa Amerika'ya geçiyor. Takiben 6000 km. Burada doğuruyor abi. Doğurduktan sonra evine geri dönüyor. Yumurtluyor. Yumurtalar çıkıyor yumurtadan. 6000 kilometrelik yolda annelerinin evlerini yani Atlas Okyanusu'nu geri buluyorlar. Sen hiç kardeşim camiye bırakılan bir bebeğin evini bulduğunu gördün mü? deniz yılanının yavruları bizden daha mı zeki, bizim gibi şuurlu bir varlığın yapamadığı işi yapıyorlar? Yoksa ona bu işi yaptıran zat, işte benim faaliyetlerime bak mı demek istiyor? Bir deniz kırlangıcı düşün. Turgay abi. 25.000 bin kilometre güzergah bozmadan göç ediyor. 25.000 bin. Türkiye'yi turlarsın kaç defa? 25.000 bin kilometre. Desem ki Mahsun sana şuradan Antep'e git. Ama tabelaya bakmayacağım. GPS kullanmayacağım. Yoldaki Hacı Mahmut Dayı'ya sormayacağım. Baba yeni neden çıkarsın birader? Çıkamam Mahsun. Peki bir Kırlangıç! Nasıl oluyor da insan gibi zeki bir mahlukatın yapamadığı işi yapabiliyor Gökhan? Demek perde arkasında ona bu işi yaptıran bir zat var ve amacı kendini tanıttırmak. Bak abi bal arılarının kovanına sürekli eşek arıları saldırıyor abi. Bal arıları kovanda eşek arılarının içeriye tamamen girmesini bekliyorlar. Ve onlar girene kadar birkaç tanesini feda ediyorlar. İçeri girdikten sonra kanatlarını aynı anda çırpmaya başlayıp 43 derecelik ısıya ulaşıyorlar. 44 olsa kendileri yanacak. 42 de eşek arası yanıyor. 43 derece geçtiği anda kanatları yukarı kaldırıp bu sefer pervane gibi içeriyi soğutuyorlar aklı olmayan, şuuru olmayan, irade ve kudreti olmayan bir bal arısı böyle muazzam bir matematiği nasıl olur da biliyor? Sana dikenle iğne verdiği zehir verdiği yerden beni nereden tanıyıp da evime ve soframa bal veriyor? Ben bir matematik öğretmeniyim, elimle çizemezken bir bal arısı kovanı yapabilmek için kusursuz altıgene her defasında milimetresi şaşmadan nasıl yapıyor? Demek perde arkasında Kendisini tanıttırmak isteyen bir zat var ve hep konuşma şöyle sorularım. Kardeşim, bir Allah'a inanıyor musun? Evet abi. neden yok gibi yaşıyorsun? Allah rızası için el-Fatiha. Az önce izlediğiniz video,